Eûzü Limon suyu fazla gelir. Top suyu ziyandır ya. <gülüyor> kafa sıfır adamda. Adam diyor ki şimdi bir taş geliyormuş. Dünyaya çatarsa zarar olurmuş da e ne olacakmış? İşte ne yapsak da bu taşı biraz şey edecek yani es geçseymiş yani falan. Ya Allah'ım manyak kulları yani. Siz Amerika'nın üniversitelerinde oturmuşsunuz. Hiç usturanın ağzına sürünecek kadar aklınız yok mudur? Bu kıyameti koparacak Allah'tır. O göktaşı kıyametin vakti gelmeden buraya vurur mu ya? Buna milyar dolarlar harcıyorsunuz. Yazıktır ya. Milyar dolarlar hazırladıkları bütçeye bak. Gelen taş es geçmesi için hazırlık yapıyorlarmış. Nasıl bir şeydir bunlar ya? İmansızlık eşittir. Efendim e, izansızlık, akılsızlık, beyinsizliktir ya. Yani. Kafirde akıl olmaz arkadaşlar. <gülüyor> İmansız ise bir adam Kur'an'a inanmaz, hadise inanmaz aynı hayvan gibi yer içer diyor Allah. Kur'an böyle söylüyor. Allah'ın hayvan gibi dediği adamdan sen medet bekliyorsun ya. Bu senin neyine şifa olacak ya? Bunun bulduğu fen teknolojiden ne hayır gelecek ya? İşte kıyameti bilmiyor. Bu alametlerden haberi yok. Nasıl kopacak, nasıl batır? bir şeyine haberi yok. Gök taşına karşı bir de ona artık ne yapacakmışlar da Göya Artık nasıl bir müdahale sistemlerine o öyle e, dokunmadan geçecekmiş yani. Bunu temin etmek için şimdi çok e, 2000 işte işte de şöyle olursa, iki böyle olsa bunun hesaplarındalar. Bu kadar hastalık var, bu kadar açlıktan millet ölüyor. Kimsenin bir faydaları yok. Fuzuli işler oturmuşlar dolarları harcıyorlar yani adam Kur'an'a bakmıyor hadise bakmıyor kıyamet kopmadan gelip de taş çatar mı dünyaya ya dünyanın bir tarafı yamulur mu ya mesela e dinlemiyor bu dersleri inanmıyor zaten inanmayana ne yapalım Mevla diyor, siz şüphe etmeyin ben bu kıyameti koparacağım diyor siz bana inanın diyor Allah Teala bu düzen bozulacak diyor siz diyorsunuz ben her sabah kalkıyorum güneş doğmuş. Hiç güneşin sistemi bozulmuyor. E ben bozacağım diyor. Doğudan doğurttuğum gibi batıdan doğurtacağım diyor Allah. Ondan sonra da yıldızları da dökeceğim. Güneşi de sökeceğim. Hepsini bitireceğim. Şüphe etmeyin diyor. İsa'nın gelişi de ona nişan olacak diyor. Bu Zuhruf suresinde ayettir. İsa Aleyhisselam inmeyecek, Mehdi gelmeyecek, deccal çıkmayacak demek Muhammed Mustafa yalan söylüyor demektir. Haşa Allah yalan söylüyor demektir. Haşa Muhbir Sadık Aleyhisselam bütün haberleri haktır ve gerçektir. Bizim imanımız hadislere aynı Kur'an gibidir. İşte İmam-ı Rabbani'ler, işte bizim imamlarımız, işte bütün alimler, bütün veliler, akaitlerin metinleri hepsi ve İsa sevfe ye'ti thumme yutvi Lideccalin şakiyin zi kabali. Emali de İsa yakında gelecek. Deccalı helak edecek diyor. Emali. itikat kitabımız mesela. İşte taftazaniler bütün itikad. Ehli sünnet itikadının bütün metinlerinde bir kişinin ihtilaf etmesi söz konusu değil. Bir alim bile acaba dememiş. Hepsi görüş birliği içerisinde. Ve kulluma ekbera bil muhbiru sadik Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne haberler verdi? Min eşratı saati kıyamet alametlerinden min İsa İsa'nın inmesinden ve hurucu deccal deccalın çıkmasından ve zuhuril Mehdi, Hazreti Mehdi'nin belirmesinden ve, ve, ve deabetül arz deabetül çıkmasından ve fethi yecüc mecüc kabilelerinin dünyaya saldırmasından çaire. Bunların hepsi hakkun doğrudur ve gerçektir. Ayetler ve hadislerde belirtilmiştir. Bunları tevil etmeyin, bunları yorumlamaya kalkmayın. Şu şöyle midir, bu böyle midir diye uydurmayın. Bak, <gülüyor> şimdi geçen de mesela tecyalın e, neyinden bahsettik? Katırından, eşeğinden. İki kulağın arasına kadar, he? Kır karşı. E, şimdi adamın aklı ermeyince ne kadar hoca da olsa bu işler akılla değil hadis ne buyurdu buna inanacaksın Cık. adam diyor ki herhalde bu kulağın arası kırk arası olan katır olmayacağına göre bu uçaktır e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada himar diyor efendim merkep diyor iten diyor katır diyor neyse e bunu kainatın efendisi efendim sallallahu aleyhi ve sellem ala şeyin ve ala mahlukin bir mahluk bir şey olarak da genel manada uçak tayyare demese bile Açıklayamaz mıydı? Kur'an demiyor mu? Ve yahlukumâ la Daha sizin bilmeyeceğiniz neler yaratacak Allah diyor. Ta o zaman Allah uçağı da ta, efendim, füzeyi de hepsini söylemiyor mu Kur'an'da? Daha sizin bilmediğiniz neler yaratacak Allah? Yani şimdi her şeyin ile adını vermeyebilir. Ama burada at vermiştir. Eşek diyorsa eşektir. Katır diyorsa katırdır. Hadis ne diyorsa odur. Benim aklımı almıyor diyor. Geçen bir hoca efendiyle görüşüyorum. Çok akıllı bir adam. İhtisası da var bu kıyamet ile ilgili de araştırmalar incelemeler yapmış doktorluğu da olduğu için diğer meselelerden de haberdardır. Ya diyor bu tecyalın katrını millet diyor anlayamıyor, aklermiyor. Dedim hele bir şöyle ya dedim ya şunu millete nasıl anlatalım meselesi Tamam da dedim parmak basın şimdi. Ben de geçen hafta derste geçti dedim bizim cemaat bana inanıyorlar ama dedim bizim dedim yani kambersiz düğün olmaz dedim belki işlerinden biri amma da attı diyordur dedim yani yani inanmıyorum öyle hadislere atmasyon diyecek adam ama çıkar yani ben herkes inanıyorum bu millette her cins çıkar dedim neyse senin bir bilgin varsa ben zaten bilgi aramıyorum yani hadiste ne varsa ben iman ediyorum benim hiçbir sorunum yok ama kimisi kıvranıyor yani bu da oğlum şey dedi ki bak bunun izahı ne biliyor musun dedi şu anda dedi Genetik hücrelerle laboratuvarlarda klonlama, milonlama yapıyorlar ya öyle bir dedi şeyler geliştirdiler ki tabi hükümetler bunu yasakladı biliyorsunuz. Amerika'dan şuradan buradan meclislerden, e, senatolardan vize alamıyor bu. Çoğunda e, Hristiyanlar da karşı çıkıyor. Bu klonlama işine insan klon, hayvan klon, klonladılar birkaç tane de. Şimdi insan şu bu yapmak istiyorlar, onu da yaptırmıyorlar. Kimlikler karışacak, her şey karışacak. Neyin ne olduğu belli değil. Şu anda diyor öyle bir raddeye geldiler ki diyor efendim koyun kadar fare yapabiliyorlar. Klonlamayla, genetik şifreyle. Ellerinde laboratuvar işi bunlar. Şu anda bile ellerinde o şey var. Müsaade alamıyorlar yoksa, bulmuşlar bunları. Allah Teala, insana hayrı da öğretiyor, şeri de öğretiyor. Allah Teala insana ne yönde çalışırsa, o yönde açılım veriyor yani. E şimdi, e, fare koyun kadar olursa, efendim, Eşeğinde iki kulağın arası kırgarşın kadar olur. Bir, e, yani artık o zamana kadar, deçalın çıkacağı zamana kadar bu sistemler ne derece gelişir, bunlar ne kadar önlenebilir, önlenemeyecek şeyler oluyor yani. Şu anda başladılar. Hayvanları kopyalıyorlar, şunu kopyalıyorlar, bunu kopyalıyorlar, ikide bir haberlerde gösteriyorlar, bir şeyler bir şeyler. Hırkat, garibesi, ucube şeyler meydana gelecek yani. E, dolayısıyla, şimdi bile diyor, o kadar büyük eşek, laboratuvar mahsulü olaraktan planlanabilir diyor. Şu anda bile yapılır diyor yani. E bunu sen şimdi ha doktor olarak anlattığın zaman ha bak bu olur doğru. E şimdi anladık da bir sana bir iki hafta evvel hadis okuyoruz. Niye bizimkinde bu hoca da attı diyorsun da şimdi adam klonlamadan bahsedince ha o yapar doğru diyorsun yani. Ben bunu anlamıyorum yani. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduysa buna inan sen. Kulağın arası kırk arşın olur mu? Yani neyi olmaz? Gökleri yerleri yaradan Allah'tan bahsediyoruz. Neyi yaratamayacak yani? Kırk arşın nedir? 20 metre etmez ya. Bunu mu yaratamayacak Allah yani? Şimdi bunlara akılla, mantıkla yorum getirmeye kalkmayalım. Gayba iman ediyoruz. İşi karıştırmayalım. E hocam hani madem öyle sen de bizim kafamızı karıştıracak şeyler anlatma. E anlatma da Resulullah bunu sahabeye anlattı yani. Ben bunu nesini gizleyeceğim? Bunu anlatmayın buyurmadı ki. Bizden söz aldı Allah. Beyan edeceksiniz insanlara hakkı ve hakikati. Ben hadisleri sizden nasıl gizleyeyim yani? Biz size doğruyu anlatıyoruz. Burada bir imtihan söz konusudur. Artık helak olan bile bile helak olsun. Hayat bulan da şuurlu bir şekilde manen ihya olsun. İnşallah. Ben inanıyorum ki siz inanan insanlarsınız. Ama bu Tabi bu konuları kaynağından dinlemek lazım, konuşmak lazım. Yani mesela biz size işte bu konuyu alın, dinleyin, dinletin dediğimiz zaman burada farklı bir mana da var. Çünkü sen bizim anlattığımız üslupla ve bu cemaatin bereketiyle yapılan konuşma gibi bir tesirli anlatış tarzına malik ve sahip olmadığın için e tabii ki çay içerken, muhabbet ederken çarşıda, pazarda teccalın, eşeğinin iki kulağın arası kırk arşın diye lafın ortasından yani başı sonu yok ayet yok hadis yok hemen teccalın eşeğinden başlarsan yani şimdi adam da bu sefer biraz ne kadar müslümanım dese de ne diyorsun ya diyebilir yani ya cübbeli hoca dedi kim ne ders desin ya adam da takmaz yani onun için ben size diyorum tabi bu konular namaz kıl oruç tuta benzemez bu konular içki içme kumar oynama kardeşim demeye Benzemez. İlmi konulardır, izah ister. Bu bakımdan burada dinlediklerini size ilmi bir malumat olarak çok gereklidir. Ama tabii ki çarşıda, pazarda, yerken içerken, lokantada, şurada, burada, ayaküstü muhabbetlerde de böyle benim konuştuğum ilmi ve derin konuları, laf gelişi ortada gündeme getirmeyin. Neden? Milletin de imanını zedelemeyin. Ee, i̇zah edemeyeceğiniz konuya girmeyin. Yorum getiremezsen, izah edemezsen, ayet hadisin kaynağını gösteremediğin zaman da inkara sebep olabilirsin. Ne gereği var yani? Bunu da epeydir demek lazım iken, şimdi tabii biraz daha ilginç konular konuştuğumuz için bugüne nasipmiş. Tabii siz yine, ama ne var? Adam deccal konusunda haberdar olmak üzere bu sohbetler bittiği zaman bunlar kaset halinde çıkıyor. Şimdi tabi biraz gevşekler, tam çıkaramıyor mesela, Mehdi ile ilgili konular daha henüz çıkmadı. Ama adam Mehdi'yi merak ediyor nedir, ne değildir, insan mıdır, cin midir, melek midir, nerede doğacak, ne olacak vesaire. Ha tamam, sekiz sohbet yapılmış. Ha bu adam bir bilgi arıyorsa, bunu dinler, illa buraya gelemese de istifade edebilir. Ama şimdi kulaktan dolma bilgilerle gidip adama bir şey anlattığın zaman, insanlar biraz İnanmayabilir. Buna da siz bir sebep olmayalım inşallah. Burada dinleyenler kulağını iyi açsın, doğru anlasın. E anlatamayacağı konuları da ortalıkta açmasın yani. Doğru mu söylüyorum? Ben bunları anlatmakla görevliyim. Çünkü kıyamet alametlerinden biridir deccaldan bahsedilmemesi. Biz tabi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarınıza öğretin medreselerde diye ulemanın tembih ettiği bu hadisleri siz koca adamlara anlatmayacağız da Kime anlatacağız? Çocuklara medresede eğitim verin diyor Ulema Deccal hakkında Bunu i̇bn Mace'de görüyoruz Eski kaynaklarımızda görüyoruz e Biz sizle konuşmayacağız da bunu nasıl kimle konuşacağız? Onun için Biz size bunları anlatıyoruz Ve doğru konuşuyoruz Doğru yapıyoruz Ben burada bir yanlış yaptığımız kanaatında değilim Ancak sizlere Ricam, sizlerden istirhamım ya artık kasetlerin çıkışı beklenir ve yani bu konuda bilgilenmek isteyenlere o şekilde bir efendim ulaşım sağlarsınız. Bak kardeşim dinle anla dersiniz. Yoksa da efendim ben bu hususta yetkili değilim. Ben şimdi sana bir şey ben anladım falan inandım. Anladım bazı şeyler ama sana ben bunu e, anlatırsam belki senin kafan karışır ben de izah edemem. Altından çıkamayacağımız işe girmeyelim. demekte de, <gülüyor> fayda görüyor. Şimdi ehli sünnet itikadı olarak İsa Aleyhisselam gelecek mi? Gelecek. Bunu inkar etmek, Allah muhafaza etsin, insanı kafir edecek kadar tehlikelidir. Çünkü hadisler artık tevatür derecesine ulaşmıştır. Ve ben Nüzülü Mesih diye bir kitap biliyorsunuz bastım. İsa Aleyhisselam'in Eccene'den orada hadisleri serdettim. Ne ilimler Keşmir Hazretlerinden? Et fi mesih. Koca eserden aldım. Daha birçok kitaptan aldım. İsa Aleyhisselam'ın ineceği mütevatir olmuş. Mütevatir demek artık yalana yanlışa ihtimali kalmamış. Bir sahabe, iki sahabeyle kalmamış. Bütün gruplar halinde sahabeler hep birbirinden efendim, ittifakla naklede gelmişler. Bu artık itikada girmiş. Ve bütün el-i sünnet itikadlarını açsanız metinlerde görüyorsunuz. Ama bu diyalogçuların işine yarayacak şekilde kullanılmamalıdır. Çünkü İsa Aleyhisselam İslam'ı dünyaya hakim etmek için inecektir. Yoksa Hristiyanların bundan hiçbir faydası olmayacaktır. Hatta haçı, İsa Aleyhisselam gelene kadar bu haç kırılmayacak. Bak her taraf haç doldu. Göya İsa Aleyhisselam'ı sembolize ediyor çarmıha gerilme hikayesiyle, palavrasıyla millete yutturuyorlar şöyle böyle bir şeyler yaparaktan Allah'a bırakmışlar. Nelere tapıyor bu sapı Hristiyanlar? Allah Kur'an'da diye yoldan çıkan sapıtmışlar diye Fatiha'da bizi okutturuyor her rekatta bizi sığındırıyor aman Allah'ım onların yoluna bizi nasip etme diye dua ettiriyor Allah kimdir? dalalete düşmüş Hristiyanlar ya dolayısıyla bu haç İsa Aleyhisselam'la kırılacak inşallah İsa Aleyhisselam şirki kaldıracak yani. bunda hiç şüphe yoktur işte Buhari ve Müslim Kur'an'dan sonraki kaynaklarımız şeyhain diyoruz. Sahihain diyoruz. İkisinde de bulunan şerifte. Ne buyuruyor? Ve lezî nefsi bi'edî benim canım el, kudret elinde olan Allah'a yemin ederim diyor Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem ya. Peygamber yemin ediyor adamı hala diyor. Olur mu böyle şey? Bu nasıl Müslüman olacak ya? Benim diyor canım Kudret elinde olan Allah'a ant içerim diyor. Leyu şiken Meryeme hakemen adla. Meryem oğlu İsa'nın adaletli bir hakem olarak yeryüzüne inmesi çok yaklaşmıştır diyor. Feyeksir <gülüyor> salib haçları o kıracak diyor. Bütün haçları dünyada put haç kalmayacak. Ve yaktul el domuzu gebertecek. Domuz nesli bırakmayacak. Şimdi domuzdan kurtulamıyoruz. Her taraf domuz dolmuş ya. Hocaefendi ne alakası var domuz? Ne alakası var domuz? Yediğin salam pastırma bile ne olduğu belli değil. Domuz çiftlikleri dolmuş Türkiye. Her tarafı karıştırmış domuzun yağından cilatinine kadar bilmem neye kadar kapağına bilmem nesine berberin fırçasına kadar domuzun kılı girmiş yani. Bela ya! Necaset her tarafı pislik hayvanın. Değil mi? Hınzırları neslini kesecek. Ve Valcize'de Cizyeyi kaldıracak. Şimdi İslam'ın hükmünde ne var? Kafirlere ya İslam ya cihat. Bak Müslüman oluyor musunuz? Oluyorsunuz. Ya da sizden savaşacağız. E o zaman cizye verin. Cizye. Kur'an'da var bu. Vergi. Çünkü siz Allah'a inanmadığınız için İslam'a inanmadığınız için Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem uymadığınız için bu Allah'ın mülkünde yaşama hakkınız yok. Ancak cizye vergi öderseniz o zaman yaşarsınız. Neden? Cizye, İslam hükümeti cizye aldığı zaman ne olacak? Güçlenecek. Şirk düzenleri ne olacak? Güçsüzleşecek. O zaman ne olacak? Adalet temin edilecek. Çünkü şirk güçlendiği zaman ne olur? Zulüm düzeni hakim olur. İşte 600 sene en yakın tarihimizde bizim ecdadımız İslam'ı yaşayarak ve yaşatarak o gavurlardan cizyeyi alırken Sırp kımıldayamıyordu. Sırp kavuru kımıldayamıyordu yani. Ama ne yaptı? Osman biter bitmez. Katliam. Böyle dizmiş milleti. Dur dur dur dur dur. Bütün efendim boşnaklı Müslümanları. Efendim ne yaptılar? Bu Sırp kavurlar? Şimdi Avrupa'yı saklı. Soykırım vardır ama kim yaptığı belli değil diye karar almışlar. Bunlar kadar yanlı taraflı insan olur mu yani? Soykırım var diyor. Kabul ediyor. Kabul ediyor. Kim yaptığı Sırp hükümeti yapmadı. Belli değil diyor. Ulan nasıl belli değil? Soykırım var da bunu yapan yok mu? İşte şirk hakim olursa İslam güçlü olmazsa gavura cizye ödettirmese ne olur? Şirk zulüm düzenidir. Onun için şu anda ya İslam'ı kabul edecek ya cihad edilecek ya da Müslüman'a cizye verecek. Çünkü o zaman kafir zayıf durumda olacak ki dünyayı karıştıramasın. Nasıl karıştırıyor Yahudi dünyayı? Nasıl karıştırıyor Amerika dünyayı? Somaliyaka kadar nasıl gidiyor? Irak'a nasıl gidiyor? Afganistan'ın dağındaki Müslümanı nasıl öldürüyor? İşte şirk düzeni güçlü olduğu için. Şimdi İslam düzeni güçlü olup da cizye verseydiler hiçbiri kıpırdayabilir miydi? Hangi Müslüman güçlü olduğu zaman da milletin tavuğuna kış demiş? İslam'da Allah korkusu var ya. Bizim dinimiz bize kul hakkına riayet edin. Kavur hakkı müslüman hakkından daha zordur diyor gavurun bir sesini çalmayın diyor tavuğuna kış demeyin diyor bizim İslamımız bize böldü yahudinin kitabı ne diyor ona göya değiştirmiş bütün milletin diyor hamile kadınların karnını eşin diyor yani sizden başkası hepsi köledir diyor hepsini öldürün diyor yani. e, tevrat diye uydurdukları kitapta tevrat Allah'ın kitabı ama değiştirdiler hahamlar değiştirdi ne yazmış oraya koyunlarının bile hayvanlarının karnını deşin hepsini yakın diyor Böyle bir şey olur mu yani? E bu adamlar güçlenirse dünyanın çekeceği var. Ama İslam güçlenirse İslam ne diyor? Herkese adalet diyor. Yani. Onun içindir ki Balkanlar düzelemiyor. Avrupa Birliği baş edemiyor. Hala Osmanlı nasıl idare etmiş buraları? 400 sene süt liman onu anlayamıyor. İslam'ın adaletiyle. İslam'ın adaletiyle. Onun için İsa Aleyhisselam'ın zaman cizyeyi kaldıracak ne demek? Şimdi üç hüküm var. Ya İslam'ı kabul edersen. Ya savaşa razı gelirsin, ya da biz de sana dokunmayız, cizye verirsin. Ama İsa gelince ne diyecek? Ya İslam, ya kelle diyecek yani. Müslüman oluyor musun? Oluyorsun. Olmuyor musun? Gidiyorsun. Cizye vereyim, o hüküm kalktı. Peki İsa Selam geldi de bunu. İsa Selam mı kaldırıyor? Yok. İsa Selam yeni bir din getirecek mi? Yok. Yeni bir hüküm getirecek mi? Yok. Ya? Efendimiz'in şeriatında sallallahu aleyhi ve sellem İsa aleyhisselam gelene kadar cizye hükmü var İsa aleyhisselam geldiğinde cizyeyi kaldıracağını Resulullah hadiste haber verdi mi? Verdi işte yine bu neyin, kimi hükmü? Yine Muhammed Mustafa'nın hükmüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu yanlış anlayanlar işte yamuluyorlar yoksa hüküm yine şeriat sahibi Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. İsa aleyhisselam ona ümmet olmak için geliyor 12.000 peygamber müracaat ettiler. Ya Rabbi bize ahir zaman peygamberine ümmet etseydin diye. Bir tek İsa Aleyhisselam'ın duası kabul oldu. Onun için ümmet olarak geliyor. Öyle bir makamdasınız ki peygamberler imreniyor. Şu ümmetten olma şerefine ermek için. İsa Aleyhisselam'a nasip oluyor bu şeref. Bu ne büyük bir ümmet içindeyiz. Kıymetini bilmiyoruz. Allah... En hayırlı ümmetin vasıfları olan iyiliği emretmek ve kötülüğü nehyetmek vazifeleriyle bizleri hamile eylesin Vasıfsız olmaz. Peş en hayırlı ümmetiz. Aa laflan olmaz. Temuru ne bilmir peşinden diyor, en hayırlı ümmetseniz iyiliği emredersiniz, kötülükten nehyedersiniz. E sen et diye sütlüye karışmam, kimsenin işine karışmam, vazetmesin, nasihat etmesin, hiçbir hayra anahtar olmasın, şerri kapatmasın. E sen en hayırlı ümmet olamazsın yani. Şimdi bu hadis-i şerif Buhari Müslim. Ondan sonra Hazreti Cabir radıyallahu tehrivahine hadis-i şerifte Müslim rivayet ediyor. La tezaalu daifecüm ümmetî yukatilûne alil hak vâhirîn ilâ milk-i kıyamet. Benim ümmetimin hepsi hak yolda devam eder demiyorum. Ama kıyamet gününe kadar Allah'ın dini ve davası uğrunda haklı cihat ve mücadele yapacak bir cemaat olsun kıyamete kadar devam edecek hiç eksik olmayacak diyor. Hiç eksik olmayacak. Olmamıştır elhamdülillah ve olmayacaktır. Resulullah bunu garantiye aldı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fe yenzil bin Meryem. Ta ki diyor Meryem'in oğlu inene kadar. Bu cihat devam edecektir yani. Meryem'in oğlu indiği zaman fe gule mirum teal sallilene. Emirleri diyecek ki cemaatta bulunan yönetici vasfındaki kişi gel bize namaz kıldır. İsa Aleyhisselam'ı mihraba davet ettiği zaman ne buyuracak? La ben kıldırmıyorum diyecek. İnne ba'dakum ala ba'dın ümera siz birbirinizin imamısınız. Hazreti Mehdi gibi imamınız var. O kıldırsın biz de ona uyalım diyecek yani. Tekrim et Allahi lihâ Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? İsa aleyhisselamın bile arkasında cemaat olarak safa duracağı Hazreti Mehdi benim torunumdur buyuruyor. Onun için Ehli Beytin davası yücedir. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Ehli Beytinden gelecek olan Hazreti Mehdi tabii ki bu şerefe nail olacaktır. Koca Ülül Azim peygamber ona cemaat olacaktır. Yani. Bu ümmetin şerefi büyüktür. Ha çünkü İsa Aleyhisselam yeni bir peygamber olarak gelmiyor. Peygamberlik vasfı duruyor ama geldiğindeki yönetimi İslam'ın hükmüne göre e, zaten tek din İslam'dır. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şeriatına göre amel edecektir. Ayrıca tabi İctihat edecek midir kendi görüşleriyle İctihat edecektir. İsa Aleyhisselam o zaman vahi gelecek midir meselesi çok kitaplarımızda tartışma konusu oluyor. Vahi devam edecektir. Çünkü yecüc mecüc çıktığı zaman önümüzdeki derslerde göreceksiniz Allah Teala inni akrastu ibadelli. Öyle kullar çıkarttım ki set patladığı zaman dünyayı talan edecekler. Yecüc mecüc önümüzdeki derslerin konumuz olacak. Kimse onların karşısında duramayacak halde feherriz ribaliyle dur kalan müminleri tur dağına çıkar diye Allah Teala İsa Aleyhisselam'a vahiy edecek. Yani vahiy devam edecektir. İctihad edecek midir? İctihad da edecektir. Ancak Haca Paris'a Şahin Akşibendi Hazretlerimizin baş halifesi ve Şahin Akşibendi Hazretlerimiz havuzun kenarında murakabe yaparken ayakları sarkık halde kendiden geçmiş haldeyken Ayağının altını öpmüştür Hace Parisa'nın. Öyle büyük insan. Ve Hace Parisa için bu benim yaratılış sebebimdir. Ben bunu yetiştirmek için yaratıldım dediği zattır. Hace Muhammed Parisa. Faskül Hittab isimli eserleri var. var. Medne-i yatıyor Ayşe annemizin arkasında. Radıyallahu anhâ ve kaddesallâhu Onun eserinde geçer ki İmam Rabbani de mektubatta zikreder. İsa aleyhisselam indiği zaman Hanefi mezhebi üzere amel edecektir. Şimdi bunu dediğin zaman ortalık kopuyor. Yok İsa lan peygamber Hanefi mezhebi mi Imam-ı Azam Bunun bundan ne alakası Şudur bulur. Şimdi İsa Aleyhisselam tabii ki bir peygamberdir. Vahiy devam edecek mi? Edecektir. İctihad kendisi yapacak mıdır meselelerde? Yapacaktır. Bunun için Imam-ı Azam'ı taklit ed ediyor demek uygun değildir. Ama Burayı anlamayanlar bu işi çıkartmıştır. Hatta Kuhestani meşhur Hanefi fakıydır. Kuhestani de eserinde bunu zikrediyor kendisi. Fusulü siteden naklediyor. Kuhestani de diyor bunu İmam-ı Azam'ın mezhebiyle amel edecektir. Anlamayanlar diğer mezhep sahipleri bu iş Hanefiler şöyle mutaassıp şöyle böyle diye bayağı konuyu uzatmışlar gitmişler. Anlaşılmayacak bir şey yok. Mesele şudur. Bunu da duyarsanız cevabınızı bilin. İsa Aleyhisselam bir mesele olduğu zaman Getirin kitabı da bakalım de der mi? Demez. He? Senin benim gibi Ömen Asul'in ilmi açalım der mi İsa Aleyhisselam şimdi? He? Demez. İsa Aleyhisselam ee, hidaya kitabı, mültekah kitabı da açalım der mi? Demez. İsa Aleyhisselam ne yapar? İctihad eder. Kitap sahibi yahu. O içtihadı Bütün diyor yaptığı içtihatlar İmam-ı Azam'ın yaptığıyla tıp atıp uygun düşecek. Burada şimdi İsa Aleyhisselam İmam azama uydu deniyor mu? Haşa! Ne deniyor burada? İmam Azam zaten içtihat yaptı biz şimdi onunla amel etmiyor muyuz? İsa Aleyhisselam'ın da kendi döneminde yaptığı içtihatlar kime denk gelecek? Hangi daha uygun düşecek? Bu Hanife'nin iştihatı. Ulemamız bunu demiştir ve bu doğrudur. Bunu yanlış yorumlamalara bir mahal yoktur. İmam Rabbani de bunu zikreder. Şimdi İsa Aleyhisselam Buhari'deki rivata göre, pembe beyaz, kıvırcık saçlı, gö geniş göğüslü, esmerliği de var. Hem esmerlik hem kırmızılık birbirine, yani esmer değil de diyelim buğday tenli. Buğday tenlilikle pembelik birbirine zıt değildir. Hem buğday tenli olup hem de pes pembe olabiliyor. Bunlar bu vasıflar cam olmuştur. Kendisi saçları uzun, böyle saçlarını ne yapmış? Uzatmış tamamen, arkasından sarkıtmış, omuzlarına saçlarını sarkıtmış bir haldedir. Hamamdan yeni çıkmış gibi sanki saçlarından yağmur damlıyor böyle, ıslak gibi. Görünümü öyledir, hamamdan yeni çıkan, terli ve saçları ıslak olan bir insan görünümündedir. İsa aleyhissalatü vesselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Miraç gecesi ikinci Kaksama'da görüştü mü? Görüştü. Hem de öbür peygamberlerden farkı nedir? İsa aleyhisselam canlıdır. Daha ölüm tatmamıştır. O bakımdan İsa aleyhisselam aynı zamanda sahabelerin en üstünüdür. Bu itibarla Ebu Bekir Sıddık'tan üstün bir sahabi de söz konusu oluyor yani. İsa aleyhisselamın sahabeliği kesindir. Çünkü canlı olarak gördüğü için sahabedir. Açıksa Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görmedi ki canlı gördü. Miraç canlı oldu. Bu itibarla bunu da doğru anlayalım. Şimdi İsa aleyhissalatu vesselamın sireti yani izleyeceği yol kitaplarımızda yedükkuz salib haçları kırması vektül gınzir domuzları gebertmesi ve maymunları da katledecektir. Maymun neslini de tüketecektir. Ve vau el cizye, cizyeyi kaldıracak. Fela iblülillah İslam, İslamdan başka bir şeyi kabul etmeyecektir. Ve tehdid din, din birleşecektir. Yani fela <gülüyor> illallah, dünyada Allah'tan başkasına ibadet eden bir sapık, bir kafir kalmayacaktır. İşte huweli diar sallallahu bi ludaawidin l-hak li yuzhirahu al-dini kulli. Hak tinile Muhammed Mustafa'sını gönderen Allah Celal-i neticede onu bütün dinlere galip edecektir. Sırrı İsa Aleyhisselam zamanında tecelli edecektir. Tabii ki İslam büyük hakimiyetler yapmıştır. Dünya dünyayı efendim çok etkilemiştir. Şu anda da dünyanın ekseriyetini etkilemiştir İslam. Bu bakımdan zaten İslam'ın karşısında din diye çıkarılacak hiçbir gerçek yoktur. Hepsi rezil durumdadırlar. Batıllıkları, sapıklıkları, yanlışlıkları ortadadır. Ama bu güç bakımından delil sultan bakımından İslam'ın galibesidir. Velakin dünyada tek din olarak kalması ancak İsa aleyhisselam zamanında tecelli edecektir. Ve et sadaka zekat ve sadaka müessesesi kalmayacak İsa aleyhisselam zamanında. Sebebi nedir? Çünkü zekat alacak fakir kalmayacaktır. Bir tane fakir yok ki zekat veresin. Böyle bir bolluk var. Tam biz o zamanlıkmışız yani de işte ve tazzahr al kunuz bütün hazineler dışarı çıkacaktır yani. Direkt gibi sütun gibi altınlar böyle yer atacak altınları göster. Şimdi canın çıkıyor şu kadar altın alayım diye yani. Böyle direkt gibi çıkacak. Her taraf altın kaynıyor ya. Yani. Alan yok. Böyle la yerabu fi'tidal mal kimse la yerabu fi'tidal mal. Hiç kimse stok yapmayacak. Para biriktireyim demeyecek. Bir insan ya kötü gün için birkaç kuruş biriktirelim diye ne karı ne koca ne çoluk ne çocuk bir kişi para biriktirme diye bir şey kalmayacak neden? Lillahim bi bi adam diyor ki kıyamet koptu kopacak yani manyak miyim yani nereye biriktireceğiz yiyelim bari ne yapalım? Ver yurva şahne öte kim kalmayacak nefret kalmayacak buz kalmayacak bir insan bir insana böyle bir sinirli bakan yok. Allah Allah Niçin? Sebepleri yok Kin, buğz, nefretin sebebi ne? E bir köşe kapmaca yani O kazandı, ben kazandım, ben göçe girip, o aşağı düştü Ne olacak sonuçta? E ben fazla zengin olum, o fakir kaldı, ben şöyle oldum, ben böyle O benim malımı yedi, o benim mülkümü yedi E bir şey yok ki Herkes eşit yani Cennet gibi bir hayat Ve nizâusüm kulli Zehir diye bir şey kalmayacak ne yılanda zehir kalacak, ne akrepte zehir kalacak. Bütün zehirli hayvanların zehiri o dönemde alınacak. Hatta telabel evlat bile hayat ve akarif falan dururum. Küçücük çocuklar yılanlarla akreplerle oyuncak yapacaklar yani. Şimdi oyuncak alıyorlar ya akrep oyuncakları numaradan bir yılan şeyleri Hakikisinden oynayacaklar. Bir hayvan bir çocuğa sokmayacak yani. Bunlar hepsi hadiste sabittir. Veraddi maşat Kurtla koyun bir arada otlayacak. Kurt koyuna zarar vermeyecektir. Ve silmen. Yeryüzü barış dolacak. Ve savaş diye bir şey kalmayacak. Allah Allah. Dünyanın sonu yine bir yine bir Sütlüman olacak. Ve tüm bir ard nebtaha. Cahte Yeryüzü bayağı kocadı moca diyoruz kimyasal maddeler, hormonlar, bilmem neler, şifreler bozuldu, değişti, bundan sonra düzelmez gibi geliyor bize ama Allah mülkünü bir anda düzeltecek. Yeniden dünya mahsullerini bol vermeye başlayacak. Aynı Adem aleyhisselam ilk indiğindeki bolluk gibi. Hatta istemi'en nefer alel kıtf minel ineb fe bir üzüm salkımı bir topluluğu doyuracak hale gelecek. Bir top, cemaat toplanacak bir salkımdan. Ve keder Roma bir nar bir kabileyi doyuracak. Bir nar. Allah Allah. Dünyada da böyle zamanlar gelecek. Terkosul Kayil, lâdemlikte atlar çok ucuzlayacak diyor yani. Savaş yok. Ata ihtiyaç yok. Ve öküz çok pahalanacak. Yani inek öküz. Aşırı bağlanacak neden? Lenele artuharazüller dünyanın tamamı ekin alan olacak. Dünyada ekilmeyen yer kalmayacağı için hayvancılık demek gelişecek. Ve kun muqarriran lisheriyyatinle beviye Muhammed Mustafa'nın şeratını yerleştirecek. La rasulun İsa Aleyhisselam bize peygamber olarak gelmiyor. Kendisi peygamber ama bize peygamber olarak Gelmiyor. Bize Peygamberimizin dinini yaşatmak için geliyor. Anlatabildik mi? Ha, bunu yanlış anlarsanız, ondan sonra başka fikirler doğar. Ve kun kadar mebi emri lafsema kablen yazil, öne buyun ve madel kuvvunu meti Muhammed'in salih bu ümmetten biri olarak teşrif edecek o sahabiun sahabe olduğu için mirat gecesi Resulullah'la buluştuğu için sahabenin en eftali olma şerefine nail olmuş halde aramıza gelecek inşallahur rahman Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem la fi kureyş ma baqiya nas insanların yönetim işi iki kişi kaldıkça kureş kabilesindedir. El eymemetu kureyş Buhari bütün hadislerde imamlar ve yöneticiler neredendir Kureyş'tendir Ebu Bekir Sıddık neredendir Kureyş'tendir Hz Ömer neredendir Kureyş'tendir Hz Osman neredendir Kureyş'tendir Hz Ali neredendir? Kureyş'tendir Hz Muaviye neredendir? Kureyş'tendir, Kureyş'tendir. Şimdi tabii ki sonradan düzenler bozulmuştur efendim herkes alabildiği yeri kapmış götürmüştür ama İsa Aleyhisselam zamanında adalet hakim olduğu için İsa Aleyhisselam yine emir ben değilim diye kimi emir olarak efendim insanların önüne geçirecek Hazreti Mehdi. Hazreti Mehdi kimdendir? Kureyş'tendir. Çünkü Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem kabilesidir ve ehli beyt'tendir. Hazreti Hasan'ın soyundan geleceği için yine bu hadis-i şerifte iki kişi kalıncaya kadar dünyada yine yönetim Kureyş'in eline yani hak yerini bulacak zulme uğrayan ehli beyt yeniden payidar olacak inşallah. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem pak nesli. Evet. Şimdi, onun için tabi krallar bu haberleri pek konuşulmasını istemezler. Hele ki e, Mekke'nin kralı, Suud'un kralı, değil mi? Suud kralı, Katar kralı, Bahreyn kralı hiç bu Mehdi gelsin ister mi? İstemez. Çünkü adam yiyor içiyor her tarafı saray yani. Şimdi, efendim, Mehdi gelince ne olacak? Düzenleri bozulacak. Onun için biz burada rahat rahat konuşuyoruz. Oralarda bile bu konuları rahat konuşmak <gülüyor> bu kadar kolay değil. Onun için mesele zahir ve bahir. Efendim nereye inecek meselesi ne zaman inecek meselesi. Tabi ne zaman ee, şey olarak şu anda yakın olduğunu söyleyebiliyoruz. Gün olarak adını veremiyoruz. Ancak nereye ineceğini konuşacak olsak bugün mevcut olan Şam Emevi Camisi'nin doğu tarafındaki doğuya bakan yüzündeki beyaz minareye inecek ellerini iki meleğin kanatları üzerine koymuş halde gelecek sabah güneş doğumundan 6 saat geçmişken öğlen mahalli nazil olacak Emevi Camisi'nin minberine oturacak cami dolacak. Müslümanlar camiye gelecek. Fakat Hristiyanlar da Yahudiler de Mesih bekledikleri için onlar da onlar da dolacaklar. Bütün akın akın dünya gelecekler. Müslümanlar o kadar izdiham olacak artık iğne atsan diyor illa insanın kafasına düşer. Yeri bulmaz. İzdiham işi acelememiş. Dünya artık buş bile İsa'sın mı bekliyor? Gelsin de beni kessin diye. Böylece tabi o da Mesih işte Angelica, bir kilisesi var ya onun ne bir acayip kilisesi var onun da kilise değiştirdi o yakında onların da kendi aralarında böyle kiliseleri var İsa aleyhisselamın inmesi için işte ıra mıra girdi işgal etti işte büyük savaşlar çıkması e, büyük İsrail projesi falan bütün mesele ne adam diyor ki İsa aleyhisselam inip bu işi düzeltmesi lazım e İsa aleyhisselamın inmesi için bu büyük İsrail'in Kurulması lazım diyor. Onu da öyle inandırmışlar. Efendim bu şeye hizmet ediyor ki esas derdi ne? Esas derdi İsa Aleyhisselam inmesi. O da onu bekliyor yani. Allah Allah. Ne batıllara inandırılıyorlar. İsa Aleyhisselam İslam'ı ispat etmek için inecekken o da zannediyor ki efendim Hristiyanlı İsa Aleyhisselam gelecek. Onlar tabi İsa Aleyhisselam'ı bir Allah diye bekliyorlar. Haşa vekeller aleyhisselam aciz bir kuldur bizim gibi bir kuldur Allah yaşatıyor onu istediğimi öldürecek onu allah Teala Allah'ın oğlu değil haşa birşeysi değil haşa kuludur kulu seçkin bir kulu yani kudretten yaratılmış ama nerede onların yandığı İsa nerede bizim inandığımız İsa arasında dağlar kadar fark var bunun üzerine müezzin gelecek İsa aleyhisselamdan izin isteyecek, ezan okuyalım Yahudilerin bir aletleri var. Onlar işte havralardaki e, şu ibadet yaptıkları şimdiki ses çıkaran aletleri. Onlar gelecekler. Biz işte çalalım. Yani onların ibadeti icra edilsin diyecekler. Hristiyanlar çan getirecekler. Çan çalacaklar da hani ibadetlerimizi yapacağız diye düşünürken. İsa buyuracak. Kura çekin. Hikmeti var. Kura'da Müslümanların ezanı üstün çıkacak. Hak bu. Sizinkiler batıl. Uydurmuşsunuz bunları. Allah bunları indirmedi böyle bir şey. Bunun üzerine müezzin ezan okuyacak. Yahudi Hristiyanlar camiden defol dışarı. Ondan sonra ikindi namazını kıldıracak. Çünkü öğleden sonra indiği için ikindi namazını İsa selam orada imam oluyor. Çünkü Hz. Mehdi orada değil. Hz. Mehdi nerede? Mescidi Aksa'da sonra İsa Aleyhisselam yanındaki o arada deccal kan kusturuyor İsa Aleyhisselam indiğinde deccal dünyayı yemiş içmiş yani bütün milleti kendine taptırmış millet deccala iman etmiş Rabbimiz diye ya çok zor bir durum yani İsa Aleyhisselam yetişiyor Hazreti Mehdi muhasara altında Mescid-i Eksa'da kuşatma var Müslümanlar Mescid-i Eksa'da sıkışmışlar etrafı deccal sarmış Hazreti Mehdi Müslümanlar çıkamıyorlar dışarı İsa Aleyhisselam yardıma geliyor deccalı gebertmek için bunun üzerine dimesh çamdan çıkacaklar deccalın peşine sekinetle vakarla yürüyor mübarek yer altında dürülüyor hiç vasıta falan lazım değil i̇şte topraklar altında böyle dürülüyor öyle Allah Teala ona mucizeler vermiş nefesinin ulaştığı her kafir ölüyor geçen hafta anlat nefesi de gözünün vardığı yere kadar varıyor Böyle, baktığı tarafta kafir kalmıyor. Ruhullah, Allah'ın ruhundan üflenmiş. İsa Aleyhisselam'ın lakabı nedir? Ruhullah. Allah'ın ruhu, ruhundan, hayat sıfatından, Allah'ın diriltme sıfatı. Allah, Celle Celaluhu, bizi anamızın, babamızın suyundan yarattı. İsa Aleyhisselam'ı, ana suyu, baba suyu var mı? Yok. Babası var mı? Yok. İsa Aleyhisselam, Allah'ın direkt kün ol emriyle hayat sıfatı tecelli etmiş. Onun için ruhullah. Ruhullah. O demek yani. Bize de Allah'ın ruhundan üflenmiş. Çünkü anamızın babamızın suları birleşse ne olacak? 120 günlüğe kadar kıpırdayabiliyor muyuz? O arada Allah ruh veriyor işte. O ruh. O da Allah'ın hayat sıfatından. Ama bizde vasıtalar var. İsa Aleyhisselam vasıtasız. Bu itibarla mucizeliği zuhur ediyor. Efendim kale. Kalelerin içindeler. Muhkem binalardalar. Kafirler. Bakıyor oraya, nefes oraya ulaştı mı? İçerideki kafir kalmıyor. Binanın içindeki, kalenin içindeki kavurlar dökülüyor hepsi. İsa aleyhisselam böyle. Mescid-i Aksa'ya gelecek, bakacak ki kilitlenmiş, dışarıdan muhasara var, kuşatma. Tetçal muhasara etmiş. Sabah namazında oraya varacak. Geçen hafta da derslerde anlattık. Tam da kamet getirilmiş Hazreti Mehdi imamlıkta iken efendim böylece e, Deccal'ı geberteceğini geçen hafta nasıl geberttiğini anlattık evvel hafta değil mi? O te konuları tekrar etmeye bir lüzum görmüyorum çünkü dersler birbirini takip edecek ondan sonra Yecud ve Mecud'un helaki var o da önümüzdeki derste müstakil bir ders olarak gelecek şu anda Yecud Mecud fitnesi var mı şu konuştuğumuz derste? Yok Henry İsa yeni inmiş Hazreti Mehdi'yi ku kurtarıyor Deccal'ı Gebertiyor dünya yeniden, Sütliman oluyor İslam yeniden dünyaya tek olarak hakim oluyor. Zaten Hazreti Mehdi İsa ile selamla beraberliği kaç sene? Kaç sene? Yedi sene. Hazreti Mehdi ile İsa ile selam beraberliği kaç sene? Bak kaç tane derste geçti Mubarak? Yedi sene beraberliği var. Yedi sene sonra Hazreti Mehdi vefat ediyor. Hazreti Mehdi'nin cenazesini İsa aleyhisselam kaldırıyor, kaldırıyor. Ondan sonra yine İsa aleyhisselam'ın dönemi devam edecek. Taberani ile İbn Asakir'de bu rivayette "Yenzilu İsa bin Maryem 40 sene." İsa aleyhisselam kaç sene daha kalıyor? 40 sene. Bu rivayet kuvvetlidir. Bazı rivayetlerde 45 sene diye geçiyor. Dolayısıyla zaten 7 sene sonra vefat ettiyse demek 30 küsür sene, 33 sene kadar İsa aleyhisselam dünyayı tek başına İslam üzere yönetiyor. Adaletli bir yönetici olarak. İbn Ebi heybe Ahmed İbni Hanbel, Ebû Davud, İbn Cerir Taberi ve İbn Hibban Ebû Hüreyre'den vâridi uharicte, 40 sene, 40 sene dünyada kalacak, sünne vefatı, sonra İsa Aleyhisselam da vefat edecek." Kaç yaşında olacak? Allah bilir. Ne zaman geleceğini kesin konuşamadığımız için şu anda 2000 küsür yaşında, değil mi? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı tabi. O takvimi de tam hesap belki bilemezler ama <gülüyor> 2000'i geçmiş. Yaşatır mı Allah? Yaşatır. İkinci katsema semada yaşatır mı Allah? Meleklere karışmış şu anda. Yeme içme ihtiyacı kesilmiş. Allah şu anda istese beni hiç yedirmeden içirmeden yaşatabilir mi? He? Ama nasıl olacak? Yemedin içmedin mi kan olmaz. Su içmedin mi şey olur. Pöbrekler kurur. Ha işte ve bu şeyin kadir diyorsunuz diyorsunuz, sonra da bir şey anlattım mı bu da olur mu diyorsunuz. Her şeye kadir diyoruz. Adam neyle yaşıyor? Kalplen. Kalp neyle yaşıyor? Şundan. Şu neyle yaşıyor? Bundan. Ya bunlar sebeplerdir. Allah bütün bu sebepler olmasa da yaşatabilir mi? Allah istese demirden adam yapar mı? Damarı yok kalbi yok şimdi biz neyle yaşıyoruz Pır, lahana ile yaşıyoruz işte pırasa lahana devam et eee gökler diyor kurşun olsa damla damlatmasa yerler bakır olsa bir ot bitirmese yine de Allah bizi yaşatabilir mi dur diyoruz Hazreti Meti döneminde ne anlatıyoruz rızıkları ne olacak subhanallah subhanallah dey deyince Aynı kalori giriyor. Şimdi adam bir somun ekmek yiyor, 500 kalori. Adam bir subhanallah diyor, 2000 kalori yani. E bu budur. Kalori dediğin ne? Efendim, karbonhidrat ne? Hepsi hikaye. Allah Teala sebeplere bağlamıştır. Bu sebeplere takılı kalırsanız imandan olursunuz. Bu sebepleri yaratan müsebbibül esbabı unutmayacaksınız. İsa aleyhisselam vefat edince ve yusalli alayl muslimun Müslümanlar cenaze namazını kılacaklar. Tabii Hazreti Mehdi yok zaten. Ve fununu inde nebiyna. Nerede gömülecek? <gülüyor> Muhammed Mustafa'nın tam yanına gömülecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir 40 sene geçecek. İbn Ebi Şeybe ve Hakim Müstedelik'te İbn Mesud hadisinde radıyallahu anh ve Hz. İsa fetihettü'l-deccal, İsa Aleyhisselam inip deccallık ebertikten sonra fetemette'un 40 sene, 40 sene dünyada bir hayat sürecekler, la <gülüyor> yamuthat. Bir kişi ölmeyecek. Hastalık diye bir şey kalmayacak. Zaten İsa Aleyhisselam devrine yetiştim adam garanti 40 sene mi var diyor yani. Garanti. Rahat. Ve kulur rajul. Li Herkes koyununu sürüsünü salmış. İzhem u Ferav gidin otlayın. Hiç. Efendim, hayvanlar bütün ek, ekinlerin içine hayvanlar dalmış. Temurul Maşiye bey nezer la teykulumuş bir başak bile yemeyecek Allah Allah. Bir hayvan bir başağı bile. herkesin rızkını Allah. Vel hayat vel akarim la tudiyahad. Ne yılan ne akrep kimseye eziyet etmeyecek. Ve semu ala dur. Kapılarda bütün aslan, kaplan şimdi ha... <gülüyor> Şeyde bile zor duruyor. Hayvanat bahçesinde kaç defa kitlemiş oradan bile bir atlıyor böyle adam. Kapıda duracak bütün canavarlar. Hiç kimse eziyet etmeyecek. Ve Hudurajül Mütne'mnel kam bile Adam böyle buğday alacak, tarlaya böyle serpecek. Ne ekme var, ne kazma var, ne sulama var ne biçim şey 700 okka alacak yani. Hiç böyle seriyor, atıyor. Fehim kuzi bunu Böylece bekleyecekler. Tabii ki, hatta büyük ve müjüm Bu arada da bir bela var. O bela tabii büyük bela Kur'an'da haber verilen bela. Yücüm müjüm settinin açılmasıyla onlar dünyaya akın edecekler. Allah Allah. Tabii ki onlar da dünyada da bulundukları yerden bizim yaşadığımız sahaya artık hakikaten hayat felç olacak. Onlar özel bir derste inşallah zikredilecek. Ma' Ahmed Zühd isimli eserinde Ebu Hureyye'den rivayet ediyor. İsa aleyhisselam 40 sene dünyada kalırken "Le batha si li koca bir vadiye gelse balak dese koca vadi balakacak, ırmak gibi balakacak yani be, bal börek dünya." Yine hadis-i şerifte Müslim hadisinde, İbnü Şeyba hadisinde Ebu Hurayra radıyallahu ta'alahu aleyhi ve bu Ebu ne, ne mübarek adamdı ya. Bütün hadisleri rivayet etti hadisleri rivayet ettiği şeye de diyor ki, hadisi dinleyen adama diyor ki, bu hadisleri anlatıyor, anlatıyor. Onlar o kadar kıyamete inanmış, Resulullah'ın haberlerine inanmış, onlar saken çıkacak gibi böyle. Bize, bize şimdi, bize çok var diyoruz. Onlar ne kadar inanmışlar ki? Er Ey o hadisi dinleyen gençlere tabii o zaman ondan aktaracak nesillere diyor ki bak İsa Aleyhisselam'ı görürsen mutlaka selamımı söyle de ki Ebu Hureyre sana selam söylüyor. Ya adamlarda iman var kardeş. İman budur yani. ve acaba böyle bir iman olur mu ya? Hz. Enes'ten radıyallahu anh ben de buradan duyuruyorum. Bunlarda eser olacak kalacak bu kasetler. Belki bizden de senelerce sonraya kalacak inşallah şimdiki teknolojiyle 100 sene saklayacak teknoloji çıkmış bu kayıtları. Daha da o artık aktarılacak neyse. İnşallah Allah kıymetini bilenler yaratsın. Allah bu ilimlerden istifade edenler yaratsın. Allah arkamızdan hayırlı nesiller, cemaatler yaratsın inşallah. Evet ben de bunu duyuruyorum bu vasıtayla. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem men edrake minkum İse ibn Meryem fellyukrihum selam. size de duyuruyorum bu iş belli olmaz belki içinizden yaşayanlar olur kim diyor Resulullah'ın haberini duyuruyorum kendimden bir şey aktarmıyorum İçinizden her kim Meryem'in oğlu İsa ile görüşürse ona benden selam söylesin Muhammed Mustafa'nın selamı var desez sallallahu aleyhi ve sellem bu selam da üzerinize emanet olsun sizden de gelecek nesillere emanet olsun İnşallah görüşenler olur bizden. Olmasa da gelenlerden de olabilir. Bizden de olabilir burada insanlar. Bilemiyorsun bir dakika gözün adam 150 120 150 sene yaşayanlar oluyor. Allah bu kadirdir celle celal. Evet, Resulullah da böylece <gülüyor> selam söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim hadisinde buyuruyor. Leyuhilennîs ibn Meryem bi fecr <gülüyor> ruha bil hacci Umreti, si Yemin ediyorum ki diyor Meryem oğlu İsa Medine ile Mekke yolunda Medine'den Mekke'ye gelirken Safra Vadisi ile Medine arasında Ravha diye bir yer var şu anda bilinen. O Ravha denen yerden hacca niyet ihrama girecek diyor ya da ömreye niyet ihrama girecek ya da buyuruyor hem hac hem ömreye niyet ikisini birden haçı kıran gibi niyet edecek. İsa Aleyhisselam Mescidi Aksa'da kalacak. Kudüs'te kalacak. Dünya oradan yönetilecek. Ancak tabi yecüc mevcut belası var. Onlar defedilecek. Onlar önümüzdeki derste gelecek. Ama vefatına yakın hacca gelecek. Ve ömre yapacak. Haç yapacak. Kabe'yi daha bundan sonra da bir peygamber tavaf edecek. Allah Allah. Onun tavafında yanında ümmetler bulunacak. Allah Allah. Kabe'nin de ne günleri var mübarek. Ondan sonra ne kabri hacı yapınca benim mezarıma gelecek diyor. Hatta yüsellime aleyh bana selam verecek. He biz nasıl gidiyoruz huzurunda selam veriyoruz. Ve aleyh ben de selamına cevap vereceğim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cevap vermez onun. Bize de cevap veriyor. Bize kulaklar onu duyacak kadar güçlü değil. Ama tabi ki velilerden duyanlar var. Biz duyamayabiliriz. Ama İsa Aleyhisselam bizzat selamını duyacak. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> tabi İsa Aleyhisselam Tirmizide de geçiyor. Abdullah Aleyhisselam'dan imat ediyor. Tevrat'ta Muhammed Mustafa anlatılıyor. Sallallahu aleyhi ve Bak Tevrat'ta Allah'ın tevratı ile Abdullah Aleyhisselam Yahudilerin en büyük alimiydi. Müslüman oldu. Efendimizin sahabesidir. Abdullah Aleyhisselam diyor ki Tevrat'ı en iyi bilen adam benim diyor. Tevrat'ta Allah yazıyor ki diyor Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem İsa bin Meryem'e yud ve Muhammed anlatılırken sallallahu aleyhi ve sellem Meryem'in oğlu İsa onunla beraber gömülecek diye Allah Tevrat'ta bile bildirmiş ya. Bunların hepsi Allah'ın ilmi değişir mi yani? Allah'ın hükmü değişir mi yani? Bütün kitaplar Allah'ın ama bunlar bozdu kitapları bozanlardan bugün şu anda bu kargaşa yaşanıyor. Yoksa Allah'tan gelenlerin hepsi birbirini tasdik ediyor. Evet. Bu yüzden Orada kim yatıyor? Ebu Bekşıddık. Yanda kim yatıyor? Hazr-i Ömer. Rıdvanil Al-Mecma'in. Bir de İsa Aleyhisselam'ın yatacağı bir yer var. İsa Aleyhisselam'la beraber ne oluyor? Kabir, dördüncü kabir olacak. İsa Aleyhisselam'ın kabri, <gülüyor> şerifi. Böylece, İsa Aleyhisselam evlenmiş mi daha? Evlenmemiş. İsa Aleyhisselam, e, dünyaya teşriflerinden sonra evlenecek. Hatta hangi kabileden kız alacağı kabile bile Araplardan kabile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. İki oğlu olacak. Dünya bundan sonra peygamber çocuğu da görecek. İki oğlu olacak. Birinin adını Musa takacak. Birinin adını Muhammed takacak. Sallavatullahi ala nebiyyine ve aleyh mecmain. Evet. 40 senesi tamama erdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi haccını yapacak, umresini haccını yapacak, Medine'ye Mine'ye ziyaret edecek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verecek selamına cevap verecek. <gülüyor> Sonunda Sümmeyemudvi Medine'de vefat edecek. Ve yud ven kabri Efendimiz buyuruyor benimle birlikte aynı yeşil kubbenin altına gömülecek. Şu anda orada bir kişilik yer, onun yeri mevcuttur. فَاَقُومُ اَنَا وَعِيْسَ بِنْ مَرَمٍ مِنْ قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ اَب۪ي بَكْرٍ Ömer, Benle Meryem'in oğlu İsa bir mezardan kalkacağız diyor. Mahşere kalkarken iki peygamber Ebu Bekir'le Ömer'in arasından kalkacağız diyor. Bu Ebu Bekir'le Ömer ne insanlar radıyallahu anhüma ki iki peygambere komşu olarak kabirde de devam edecekler ve mahşere kalkacaklar yani. Allah şefaatlerini nail eylesin. Amin. Böylece tabi İsa Aleyhisselam'ın daha uzun kıssaları varsa da Nüzülü Mesih İsa Aleyhisselam'ın inişiyle ilgili risalemde 200 sayfa belki fazlası var. Bu ilimleri bulacaksınız. İnşallah ile orada ilimler okuyabilirsiniz. Sohbet bu kadar kaldırır. Efendim, ancak o arada vuku bulacak. Yani İsa Aleyhisselam daha vefat etmeden onun döneminde vuku bulacak. Kıyametin en büyük alametlerinden Kur'an-ı Kerim'de geçen bir mesele hangisidir? Ye'cuc ve Me'cucun seddinin patlatılarak Allah tarafından onların insanlara musallat edilme olayı Kur'an'da da geçiyor. Ayetlerle sabit. Bu İsa Aleyhisselam'ın hayatında vuku bulacak ve onun duasıyla bu toplumlar helak olacak. Bunlar hakkında da önümüzdeki ders inşaallahu rahman Allah sağlık sıhhat verirse o ders konu yapılacak inşallah. Hasibu enfusekum qabl an tuhasabu Allah'ın melekleri tarafından hesaba çekilmeden şimdi kendinizi hesaba çekin ve tezeyyenu'l ardul ekber. Bayram olur, seyran olur. Bayramlarda, düğünlerde güzel giyinirsiniz, süslenirsiniz, hazırlık yaparsınız. Ey Allah'ın kulları, en büyük huzurda Allah'ın huzuruna arz edileceksiniz. Süslenin, ziynetlenin, imanla, zikirle, salih amelle mahşere çıkış için hazırlanın. Ve inna ma'a'kufu'l hisab yawm'l dunya. Ahirette hesabınız uzun mu olacak, kısa mı olacak? Kolay mı olacak, zor mu olacak? Sorarsanız, dünyada kim kendisini devamlı Allah'ın hesabı ile muhasebe eder? Günah mı yaptım, sevap mı yaptım diye? Dünyada hesabını yapanın Kıyamet günü hesabı hafif olacak inşallah. Bak bir hadis. Ne ilim var? Tirmizi, buradaki... Bunun gibi ne ilimler? Tasavvuf hakikaten 220 sayfa bir eser. Hepinizin istifadesine evvelce almış olanlar olabilir. Alın okuyun, amel edin inşallah. Rabbimiz tebareke ve teala cümlemizi tasavvufi bilgilerden istifade edenlerden eylesin ve lafla kalmaktan muhafaza eylesin. Kalbimize indirsin, içimize sindirsin inşallah. Uyuşturucu maddeler ve içkinin kötülüğü hakkında Müptela olanlara Allah helas eylesin Sizlere de inşallah bu hidayette sizleri de vesile eylesin inşallah Allah Teala Hizmetleri daim eylesin Hazreti Mehdi'ye kavuşuncaya kadar İnşallah Allah Teala Ehli sünnetin sesini dünyaya ulaştırsın inşallah. ehli sünnetin bu hizmetlerinin Ulaşması için yardım edenlere de Allah dünya ahiret yardım eylesin Mustafa Efendi birinci rekatte Başladı ne okudu İlk rekatta ayet Kürşen'in üstünden başladığı bir ayetle ne okudu? Kur'an dinliyorsunuz, başınızdan aşağı okunuyor, namaza duruyorsunuz, Allah'ın huzurunda Allah buyuruyor. İnşallah amel edersiniz inşallah. Enfikû mimmâ razıknâkum, min kabli en ye'tiye ve bey'unfî velâ ve velâ şefa'a. Bir gün var önünüzde öleceksiniz dirileceksiniz ölmekle dünyanız bitecek kıyametiniz kopacak daha dünyaya dönemeyeceksiniz ondan sonra çıkacağınız günde ne alışveriş söker ne dostluk geçer ne aracılık ne şefaat o gün gelmeden evvel Allah'ın dininin hizmetleri için harcamada bulunur Allah rızası için verin ve o günde pişman olmayacaksınız mizanınızda bulacaksınız Allah buyuruyor Rabbim Tebareke ve Teala Hazretleri Hayra harcamak üzere sıhhatler versin, hayırlı imkanlar versin, halalızlıklar versin, bol geçimler versin ve yaşadığımız müddetçe İslam'ın hizmetlerinin daha rahat şekilde faaliyetlerin yürümesi için Allah bizim malımızla, canımızla seferberlikte daim eylesin. <gülüyor> amin diyenlensin, arjumimden azade eylesin. Buharmetullah ve yasin ve selamün aleyhül murcelin Rabbil <gülüyor> Geçmişlerimizin ruhları için, bu cemaatin geçmişlerine ruhui için. Ve sohbetlerde bulunup şimdi kabirde hediye bekleyenler ruhları için şehadetler buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne muhammed amdu ve rasulü hediyelerimizi ihsal Bize de nasip olması için bir dahi buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü Muhammed, Muhammeden Bu cuma gecesi hürmetine, şu mübarek gecede bizleri bu şahadetten ayırma ya Rabbi. Buna imandan ayırma ya Rabbi. Son nefesle tatlı tatlı okumak nasip eyle ya Rabb. Kabirde de mahşere çıkarken de nasip eyle ya Rabb. Dünya ahirete dehliyle haşreyle ya Rabb. Cem'a ile ya Rabb'a. Bütün geçip gidenlerimizin için, cemaatlerimizin geçip ruhları için El Fatiha.